Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yeri göğü yaratan, bizi türlü nimetlerine mazhar eden Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde "Ve ma halaktul cinne ve'l insa buyurmuş. Bunun manası ben azizim işan Allahu Teala cinleri ve insanları başka bir şey için yaratmadım. Ancak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 ibadet etmekten amel eylemekten başka bir ifade de el ilmu eftalu minel ibadeti. İbadetten ilim daha üstündür. İlim öğrenmek hem ibadettir, ibadetlerin en sevaplısıdır hem de doğrudan dolayı. ibadetin kendisinden daha üstündür. Çünkü her şey ilme dayanıyor. Ve ilim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki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 Yaşayan bazı alimleri hatırlıyorum. Kendisinden ders görmüş meşhur kimseler de var. Bu şahıslar sabah akşam cami köşesinde veyahut buldukları herhangi bir mekanda istekli talebelere İslam'ı zevkle, hevesle, aşk ile yorulmadan öğretmişler. Hatta anlatmışlardı Hüsra Koca denilen bir alim. Tabi sabahtan akşama kadar çalıştıktan sonra evine yorgun ağır Gün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 fevkalade büyük ecir kazanmaya vesiledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el ilmu vel alimu vel müteallimu vel amelu fil cennet bilen adam da cennettedir. İlmin kendisi de cennete sokulacaktır. İlimle yapılan ibadette cennete girecektir. Başka bir hadis içerikte el alimu vel müteallimu şerikani fil hayr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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki El ulema'u veresetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler arkalarında mal mülk bırakmazlar. O manevi ilimleri ledünni ilimleri bırakırlar. Allah'ın rızasını gösteren ahkamı öğretirler. Alimler onları bilen kimseler. Böylece peygamberlerin varisleridir. Yani peygamberlerin makamlarının, vazifelerinin devamı bunlardadır. Ve aynı hizmeti peygamberlerden sonra alimler götürürler. Bir başka ifade var alimlerle ilgili. El-Ulema'u Ümena'ur Rusul. Bir başka hadis-i şerifte de Ümena'ur ümme Yani alimler Resullerin emin kimseleridir. Veyahut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 mesabihul art buyurulmuş. Yani alimler yeryüzünün ışıklarıdır. Işık tutan kandilleridir. Karanlıkları aydınlatan nurlarıdır buyurulmuş. O halde Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için Allah yolunda ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda Hadis-i Şerif yolunda dinimizin ahkamı yolunda Allahü Teala Hazretlerinin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 Güzel kulluk, iyi kulluk yapmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğreneceğiz ve böylece İslam'ımızı ve imanımızı sağlamlaştıracağız, güzel yapacağız ve bildiğimizi uygulayacağız. Bir hadis-i şerifinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: El ilmu ilmat. İlim iki tiptir, iki çeşittir. Fe'ilmun sabitun fil kalb. Bunlardan birisi insanın gönlüne yerleşmiş ve orada sebat bulmuş, sabit olmuş, yer tutmuş olan ilimdir. Fezalike el ilmün nafi. İşte bu faydalı ilimdir. İstenen, arzu edilen ilim budur. Ve ilmün fildisa birisi de gönlüne girmemiş, sadece dilinde kalmış insanın fezalike hüccetün Allah, hüccetullahie ala ibadihi. Bu ilim de Allah'ın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 Ve Allah'ın emirlerini başkalarına öğretmeye çalıştılar. Bu bizler de aynı sahabi-i kiram zihniyetiyle hareket etmeliyiz. Onların yaptığı gibi yapmaya çalışmalıyız. İlmi öğrenmeliyiz. Kendimiz uygulamalıyız. Az da olsa bu bildiğimizi başkalarına anlatmaya ve İslam'ın güzelliklerini insanlara öğretmeye gayret etmeliyiz. Bu insanlar en yakınlarımızdan başlayarak hayatta karşılaştığımız halka halka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 kendisine olan hayranlığını, İslam'a olan hayranlığa döndürmeye gayret etmiş. Biz de hayatımızda böyle yaparsak, sahabenin rızvanullah aleyhi mecmai davranışı gibi davranmış oluruz ve böylece İslam'ın yayılmasına karınca kararınca hizmet etmiş oluruz. Cumanız mübarek olsun ve Allah size ömrünüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Çok hayırlı ilimler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 dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.